Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer ...Metropolis'e hoş geldiniz. Ben Maria Cesar. Ee, bugün aslında Ömer Madre ile e, bir program yapacaktık. E, herhalde yanlış bir hesaplama yaptık e, New York'taki yürüyüş üzerinde... ...ve aslında bir kitap üzerinde konuşacaktık. Oil and Honey, e, Bill McKibben'in kitabını üzerinde konuşacaktık. Ama bunu herhalde gelecek program yaparız. Onun için bugün e, geçen sefer e, biz şeyi konuştuk... Ben daha doğrusu arıların dansını konuştuk ve onunla bağlı başka bir şey daha anlatmaya çalışacağım bugün. Hatırlatmak gerekiyorsa bu arı dansı aslında keşif yapan arıları nerede ve nasıl bir nektar kaynağı buldukları anlatmak için kullandıkları dans diyoruz ona. Ne yapıyorlar? kaynağın yönünü yani nerede olduğunu mesafesi ...ve kalitesini anlatıyorlar. E, güneş'i referans alarak... ...yönünü anlatıyorlar. Bunu... E, bu, ...bu dansı e, çerçevenin üstünde... ...yapıyorlar ve üst... E, ...tahtasını... E, ...başlangıç noktası olarak alıyorlar. E, ona göre... ...yukarıda veyahut aşağıya... E, ...sallanarak... E, ...yürüyor. E, mesafeyi anlatmak için... E, ...hız... E, ...kullanıyor. Ne kadar... Az hızlı gidiyorsa o kadar yakın bir mesafede. Ama ha bir de bunu anlatmam lazım ki iki tane değişik dans var. Bir tane yuvarlak dansı, bu yakın mesafeleri yani yüz metreden daha yakın mesafelerdeki olan nektar kaynakları için bir de e, uzak mesafeleri. Ona e, sallama dansı e, söyleniyor. Yani e, bu sallama ile ne kadar hızlı salladığını e, ona e, göre mesafeyi anlatıyor. Daha hızlı sallama daha uzak bir mesafe, daha az hızlı bir e, sallama daha yakın bir mesafe oluyor. Bir de e, nektar kaynağının e, kalitesini anlatmak için e, dansın... Uzun yani süreci önemli. Ne kadar uzun dans ediyorsa o kadar harika bir nektar kaynağı olarak e, anlatıyor. Ee, öbür aralarda bu arıyı takip ediyorlar. Çok yakından takip ediyorlar ve aynı bütün onun hareketleri e, imite ediyorlar e, ve onun için nerede olduğunu e, öğreniyorlar. Her kolonide başka bir dans stili olabilir. Ee, yani prensiplere aynı fakat e, her koloninin kendi bir uslobu var diye e, söyleye, söyleyebiliriz. Bütün bunları e, Dr. Carl von Frisch e, bulmuş e, 1960'larda fakat e, onun ayrıca da çok çok fazla öğrencisi olmuş çünkü 60 sene profesyonel bir çalışma hayatı olmuş kendisi 96 yaşına kadar yaşamış. Bunu da e, düşünebiliriz bir aralarla çalışan bir kişi acaba neden o kadar uzun yaşamış, çok bal mı yemiş, propolis mi yemiş, mum mu yemiş yoksa sadece dışarıda çalışmak mı o kadar iyi gelmiş yoksa acaba genetik e, olarak sadece, zaten ihtiyar olacağı bir adam mıydı? E, neyse, e, onun öğrencilerde de çok buluşlar yaptı. E, kendisi mi yaptı mı yoksa başka bir öğrenci mi yaptı bu buluşu? E, yani şimdiki bahsedeceğim buluşu onu e, bilemiyorum fakat e, şöyle bir şey e, ayrıca bu e, dansı yaparken ses de çıkartıyorlar. Aslında arılar sese duyarlı olmadıklarını biliyoruz ama yeni okuduğuma göre e, bu şimdiki bahsedeceğim sesleri duyabilmek için antenlerini e, kullanıyorlar. Bu sesi duymak için e, antenlerini kafadan dik uzatıyorlar, sonra 90 derece bir bir şeklinde birbirlerini e, tutuyorlar ve e, bu sesi e, duyuyorlar. Dans eden aralar kanatlarını titreş, titreş, titreştiriyor ve o titreşim öbür aralardan algılanıyor. Yani o bir ses yapıyor. Hareket eden kanatlar havaya hareket ettiriyor ve bu araların antenlerin üzerindeki pedisil denilen tüyler yani ince ince tüyler tarafından algılanılıyor. Ve o direkt sinir hücreleri ile bağlı ve onun için beyindeki sinir hücrelerine gönderiliyor. Bu hareketin sesi sadece çok yakından yani 5-7 milim. Uzunluktan e, algılanabiliyorlarmış aralarda öyle. Demek ki dinleyen arı mesajı anlamak için çok yakından onu takip etmek gerekiyor ki bunu hakikaten yapıyorlar. Yani böyle arka arkaya bu beraber e, yapıyorlar. Bunu okuyunca e, benim bir zaman dikkatimi çeken bir yazı hatırlattı. İnsanlar... Öyle düşünüyoruz ki sadece kulaklar ile, ile e, duyuluyor fakat öyle değilmiş. Sırtının bitiminde, boynundaki tüyleri ile de e, duyduğunu okudum. Bu yazı, e, sar insan, o, sar olan insanların bir deney ile alakalıydı ve e, onlar ile bu, bu e, hani oradaki tüyler ile bir şey yapabilirler mi diye bir araştırma üzerindeydi. E, İnsan acaba antenlerin, araların antenleri evrim geçirmiş boyun tüyleri mi diye merak eder. En azından ben merak ediyorum. Böyle bazen garip düşüncelerim var. Yani e, bu iki tane bu tüylerden böyle uzayıp uzayıp uzayıp acaba anten olabilir mi? E, i̇nsan için arıların dans sırasındaki çıkartları sesi duymak mümkün değil. Zaten kendileri de ancak çok yakından e, duyabilirler. Siz e, kovanı açtığınız zaman e, on, aralarda he, hemen fark edeceksiniz ki onlar da ses çıkartıyorlar. E, ve e, e, eğer birkaç kere kovanı açtıktan, açtıktan sonra siz bu sesi... Ee, ...anlayabilirsiniz... ...bu arılar memnun mü, yoksa değil mi... ...sakin mi, her şey yolunda mı... Ee, ...çünkü memnun bir koloni... ...çok sakin çalışır ve çok yumuşak... ...bir zzz sesi çıkartıyor... ...ve bu e, arıcının... ...kulağına çok hoş geliyor... ...bu onların... E, ...hareket ettikleri... E, ...vücutları ve... E, ...kanatlarından geliyor... ...ancak sinirlerdiklerinde... Bu ses hem daha hızlı hem de daha yüksek oluyor. Yani daha çok z gibi oluyor. Ee, ve kovanı açtığınızda, e, duyduğunuzda e, bunu yavaşça ve dikkatli yapmanız lazım e, çünkü. Yani bir şekilde bir e, açıldığında, kovan açıldığında hemen bazı arılar dışarıya çıkmaya başlıyorlar. Ve o e, küçük bir tahta var arada, o üst tahtası, üst tahtasını elinizden düşürdüğünüz zaman arının üstünde düşer. E, fakat bazen ne kadar dikkatli yaparsanız yapın gene de bir iki arı bir yere sıkışıp kalabiliyor. Ve heyecanlı bir şekilde alarm feromonu salgılamaya başlayabilir. Bu öbür arıları da korkutuyor ve onlar da alarm haline geçebiliyorlar. Ve eğer bu alarm büyüyorsa yani siz onları daha rahatsız etmeye devam ederseniz onların gözünde tabii ki rahatsız ediyorsunuz. Ee, ve arılar kafanız etrafında yüksek sesle kızgın bir şekilde vızıldıyorsa en iyi şey kovanı kapatmak ve uzaklaşmak. Çalışmak zorundasınız arılarla. O zaman ilk önce başka bir e, kovana gidersiniz, orada çalışırsınız. Birkaç saat orada olduktan sonra öbür kovana tekrar dönersiniz. E, o zaman belki sakinleşmiş oluyor georacaklar. Fakat ben burada dans etiklerinden değişik bir sesten e, bahsediyorum. E, araların duyma yeteneği konuşurken demek ki bizim normal duyduklarımızı duy duyamıyorlar ve ancak bir nesnenin yaratığı Hava treshime. Bunu İngilizce de okudum yazıda substrate born sound duyabiliyorlar. biliyorlar. Onun için bazı arıcılar kovanı ritmik bir şekilde vurduklarında e, duruyorlar ve o zaman arılar hep bir yere toplanıyorlar. Bunu mesela e, geleneksel Mısır arıcılarda yaparlarmış ki e, onların kovanları e, çok ...toprak yani çamur... ...ve saman... E, ...bir karışımından ve küçük küçük... E, ...dallar karışımından... E, ...yapılıyordu. E, yani Nil nehrinin yanında... E, ...olduğunuzu da düşünürseniz... ...siz de orada... ...en çok fazla olan hani kamışlar... ...ve e, çamur kullanırsınız... ...ve onu ondan... E, ...kovan yapıyorsunuz. Böyle ince uzun kütükler gibi... E, ...kovanlar kullanıyorlarmış. Ve e, eğer bu aracılar kovan içine girip bal almak istediklerinde veya herhangi başka bir şey yapmak istediklerinde ritmik bir şekilde böyle sürekli kovana kovana vuruyorlar ve bu substrate born sound yani bizim duymayacağımız sound veya alt tabakadaki ses ...den dolayı rahatsız olup... ...kovanın en arkasına gidiyorlar... E, ...arılar. O zaman arıcı... E, ...kovanın önünü açabiliyor ve oradan bal... ...veyahut her, alabilir... veya başka bir şey... Bal, ...belki bazen bir şey ekleyebilir de... ...öyle çalışabiliyormuş. Şimdi... ...bunu e, bildikten sonra... E, ...acaba... ...bu e, arılar... ...Amerika'da büyük... E, ...yerlerden... Bazı yerlerden büyük kamyonların üstünde konurup böyle devasa miktarlarda kovanlar kamyonların üzerine konuluyorlar ve Amerika'nın başka yerlere götürdüklerinde içinde oldukları zaman bu kamyonun titreşiminden ne kadar rahatsız olduklarını tahmin edebiliyorsunuz. En azından ben onu tahmin ediyorum ve hayal etmek de hakikaten zor değil. More Than Honey adlı filminde bunun bir sahnesi gördüm. Yani böyle büyük bir kamyonun üzer, üzer, üzerinden e, kovanlar vardı. Ve o kovanların içinde bazı kovanlar, bir kovan onu artık bilemiyorum, e, kamera e, yerleştirdiler. Ve orada e, o aralar nasıl rahat veyahut rahatsız olduklarını gördü. E, Görüyorsun ve hakikaten biliyorsunuz en arka ayaklarda araların böyle küçük kancalar var ve böyle birbirlerine tutunuyorlar. Fakat o sürekli o titreşim oldu olduğu zaman bu tutunmak çok zor oluyor e, ve rahatsız oluyorlar. Bir yere gitmeye çalışıyorlar ama e, kaçamıyorlar bu e, sesten bu çok derin sesten yani şöyle bir şey düşünebilirsiniz hani sokakta e, pneumatik bir e, ses var bazen hani bir e, e, şeyi açmak için çimentoyu açmak için ton almak böyle bir ses oluyor yani ben şahsen böyle bir ses duyduğum zaman bunu vücudumda titreşim olarak hissediyorum ve bir an kaçmak istiyorum ya yani ben öyle tahmin ediyorum aralarda bunu böyle hissediyorlar ve zaten böyle sesler çok fazla olduğu zaman bu e, o zaman ...sadece kovanın arkasında gitmiyorlar... bütün de kaçabiliyorlar... ...yani kaçırabiliyorsunuz aralarda... E, ...bu şekilde... ...neyse bu... E, ...ses e, yolculuk sırasında... ...Amerika'daki yolculuk sırasında... E, ...çok... E, ...araların ölümüne... E, ...yer açıyor... ...yol açıyor daha doğrusu... ...çünkü bu ses onlara çok stres yapıyor... ...ve stres tabii ki savunma sistemlerine... ...güç kaybına... E, ...ğuruyor... E, bu çok büyük arı kayıplarının bir bir sebebi de olabilir tabii ki. Oil and Honey kitabından dans eden arıların hakkında bir şey daha okudum. Bu Thomas Seeley, The Wisdom of the Hive, Demokra Democracy in Bees kitabında yani Kovanın Bilgisi Arılarda Demokrasi adlı kitabında. E, e, dan, e, alınmış bu bilgi. Fakat e, zannediyorum ilk önce bir e, müzik arası e, yapacağız ve e, şimdi bu arı e, bir keşif arısı e, bir, kayna <gülüyor> bir kaynak bulduğunda ve döndüğünde ben e, bu orada dans etmeye başlıyor şeyin içinde, e, çer çerçevenin üstünde, e, kovanın içinde, öbür Aralarda onun peşinde koşuyor ve bunu öğreniyorlar. Onun için ben bir samba düşündüm. Çünkü o da böyle kalabalık bir dans oluyor. Ve bugün Talya'nın Muher Latina müziğini seçmiştim onun için. Evet, <gülüyor> e, bu tür müziklerde sizden canınızda dans etmek istemiyor mu? Benim canım dans etmek ister hep. E, aralarında herhalde çok hoşuna gidiyordu diye düşünüyorum. E, Thomas Seeley'nin The Wisdom of the Hive, Democracy in Biz kitabını e, konuşuyorduk. E, orada e, kovandan çıkan ol hangi yere gideceklerine nasıl karar verdikleri üzerinde konuşuyor ve bu ne kadar demokratik bir şekilde yaptıklarını e, anlatıyor. Ee, ...bunu da dans ile yapıyorlar... ...onun için e, çok enteresan... ...daha evvel her kovanda... ...keşif yapan arıları olduğunu anlattım... ...hem yeni nektar kaynakları... ...nektar kaynakları... ...hem su ve propolis nerede bulunup... ...diye e, araştırıyorlar ve haber veriyorlar... ...ve işte dans ediyorlar... ...eve gelip anlatıyorlar... E, ...Thomas Sealy... ...oğlun yeni eve bulmak için... ...giden e, 20-30... ...keşif yapan arı olduğunu anlatıyor... ...ve onlar... Oğul bir ağaç dalında beklerken veyahut başka bir yerde ama çoğu zaman bir ağaç dalında bekliyorlar. Onlar yer bulup geri geldiklerinde yeni yerini de dans ederek anlata, anlattıklarını e, yazıyor. E, şimdi Thomas Seeley bunu ol e, beklerken yazıyor. E, ...keşife çıktıklarını söylüyor... Ee, ...bu bana biraz... ...ters geliyor doğrusu söylemek gerekiyorsa... ...çünkü bu... E, ...dalda genellikle 24 saatten... ...fazla e, beklemiyorlar... ...ve e, yani dans et, ettikleri zaman... on etrafında dans ettiklerini görmedim... ...ama görmemiş olabilirim... E, ...fakat... ...ben e, keşif yapan arıları çok gördüm... E, ...ve bunu hiçbir zaman bir günde... ...karar verdiklerini görmedim... E, ben bahçemde e, her zaman sağa solda araların çok beğendikleri yerleri var. Yani hakikaten değişik lokasyonlar da daha çok e, revaçta. Ve o e, yerlere ben e, boş kovan yerleştiririm hep. Yani bugün gün ol, olursa diye oraya gelsinler ve onları kapayım. Kaybetmek istemiyorum ve her zaman ben orada olmayabilirim. O kovanların içinde, e, çerçevelerin üstlerinde... Oğul otu veya Melisa'ya sürerim. Oğul otu Melisa'ya bu arada ki o kokuya dayanamıyorlar. Ee, ve genellikle de eski kovanlar koyuyorum. Çünkü eski kovanlar propolis kokar ve bunu bunu çok çok seviyorlar. O kovanlarda keşif yapanları çok gördüm. İlk önce böyle iki üç tane kovanın etrafında dolaşıp döndüğü, döndüğünü e, görüyorum. Sonra içeriye giriyorlar ve günler geçtikçe arılar çoğaldığını görüyorum. Yani üç dört gün sonunda on tane keşif arıya kadar da çıkabiliyor. Ve bu e, birkaç kere gördükten sonra bunu kaçıramazsınız. O zaman biliyorsunuz ki orada keşif yapıyorlar ve büyük ihtimal e, bir oğul gelecek yani bilhassa benim o yerleştirdiğim e, yerlerde çok beğendiklerini bildiğim için orada beklerim. E, yani ol o kadar çok bir dalda e, kovanın dışında beklediğini ben hiç gördü, görmedim. Yani sadece çok istisna durumlarda mesela bazen bir e, bir e, oğul bir e, kaç tane ince ağaçların arasında e, petek ördüğünü bile gördüm. Ki çok çok şaşırtıcı bir şey. Çünkü ulu ortasında ve tabii ki kışın böyle e, geçiremezler. Neden öyle bir şey oldu anlamıyorum. Çok da tuhaf bulmuştum. Benim kanımda arılar zaten oğul yapacaklarını kovanın içinde kalarak da biliyorlar. Ve o zamandan beri kaşif, keşif yapmaya başlıyorlar. Zaten biliniyor ki... O bir kovan oğul verileceği zaman tüm arılar daha az çalışmaya başlıyorlar. E, çünkü çıkmak için hazırlık yapıyorlar. Fakat bizim için enteresan şey aslında buldukları yere... Nasıl, hangi buldukları yerine gideceklerini, nasıl karar vereceklerini öğrendiğim kitapta. Yani şimdi keşif yapanlar değişik değişik yerlere gittiler. Sadece bir yerler değil, belki de 5 yer bulmuşlar. Ve işte bunu dans ederek yapıyorlar. Ve aradıklarında, ha, bir de aradıklarında neye dikkat ediyorlar? Bir kere onu da bilelim. İdeal lokasyon aralar için yaklaşık... 40 litrelik bir boşluk çünkü 40 litrelik bir boşluğa onlara e, kış stoku yapmak için yetere kadar yer veriyor ama aynı zamanda kışın sıcakta tutabiliyorlar eğer 40 litreden daha büyük olursa bunu sıcak tutmak çok zor oluyor ki bu bir e, önemli bir şey. Giriş yaklaşık iki buçuk santimetre bir delik olacak çünkü o boyutta düşmana karşı müdafaa etmek için daha kolay geliyor. Ayrıca ahşap ve bilhassa daha evvel aralar tarafından kullanılmış ve ...daha evvel söylediğim gibi propolis kokan bir ortamdan çok da hoşlanıyorlar. Yani bir ağaç kovuğu olabilir ama böyle devasa bir ağaç kovuğu değil. Tam onlara göre böyle 40 litrelik, 30-50 falan ama ortalama 40 litre daha iyiymiş. Potansiyel yeni evlerin ol durduğu yerde ne kadar uzak, ne kadar büyük ve ne kadar uygun... ...yani e, girişi, yüksekliği, malzemesi vs... Oldu bir yerde asılı duran oğlu anlatmak için her değişik yeri anlatmak için sırası ile dans ediyorlar. Yani bal kaynağı veya nektar kaynağında yön, mesafe ve kalite anlattıklarında burada gene e, kalite e, ve uzaklık e, ve yön anlatıyorlar. Gene dans ile yapıyorlar. Fakat bu dansı açık havada yapıyorlar. Her bulan ...her yeni yer bulan e, gruba fırsat... ...anlatma fırsatı veriyorlar... E, ...heyecan, hız ve uzunluk... ...yani dansın heyecanı, hızı ve uzunluğu önem kazanıyor... Şimdi orada e, birkaç tane round yapılıyor. Round diyeceğim hani box e, box e, yarışmalardaki gibi. E, çünkü başka bir kelime düşünemedim. Her round'da en heyecanlı dans eden kazanıyor ve en uzun veya en e, iyi yer anlatan. ve nihayet en sonunda kazananın yerine gidiliyor. Yani round'da dansı kaybedenler ...kendileri tekrar ola ekliyorlar ve seyirci oluyorlar... ...ve son ronda kalanın buldukları yere gidiyorlar. Buradaki ilginç şey olan şudur... ...ilk önce keşif grupçu fikir eli geliyor... ...sonra bunu oğula iletiyorlar... ...ki o onları dinliyor... veya seyrediyor, ne, nasıl söylemek istiyorsanız... ...ondan sonra bir konsensüza gelinir... ...ve karar alınmış oluyor... Ve en uygun yere uçmaya başlıyorlar. Evet, zaman geldi galiba. Bir dakika daha var mı? Ben bunu ne zaman görürsem göreyim her zaman çok hoşuma gidiyor. Yani bir oğlun uçması çok çok hoşuma gidiyor. Bir bulut arı görüyorsunuz. Çok büyük bir ultu yapılıyor. Ve ilk arılar yeni bulduklar yere girmeye başlıyorlar eğer bir kovansa ve kolay gör görünüyorsa göreceksiniz ki bütün ko tüm kovanın üzerinde arı ile doluyor ama aynı zamanda hepsi giriş yönüne doğru yöneldiklerini görüyorsunuz Birbirlerini nazik bir şekilde bekliyorlar ama son derece hızlı giriyor, giriyorlar. Yani tabii ki girişte hemen, hemen nazonof kokusu yayılan e, birkaç arada olu veriyor ve yarım saat içinde tüm arılar içeriye gitmiş, girmiş oluyor ve yeni bir koloniniz var. Eğer geldikleri yere bırakmak istemezsiniz o zaman kovanın ağzını gece kapatıyorsunuz ki herkes içeride olsun İki günlük karanlık ve serin bir yere bırakacaksınız ve karınlarında yeter kadar bal olduğu için zaten hemen hücre örmeye başlayacaklar. Ve o sırada yeni yerlerini unutmuş olacaklar ve üçüncü günde onları istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Eski kovanların yanına bile koyabilirsiniz, ona girmeyecekler. Nitekim şimdi değişik bir feromon kokuları vardır. Evet, bugünlük bu kadar. İki hafta sonra tekrar görüşürüz. Teşekkür ederim Ignas. Propolis. Arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer.